Evliyayı Hatırlatan Eser Kardeşler, bu büyük evliyayı kiram hep Allah'ın dostlarının hayatlarından misaller vermişlerdir. Bunlar niye bu kadar bu büyük zatlardan bahsetmişler, devamlı onların hayatlarından örnekler vermişler, bunun hikmeti nedir? Tezkiretül Evliya diye evliyaların menkıbelerini anlatan bir kitap var. Bunun yazarı Feridüddin Attar Kutlusesirru Hazretleri'dir. Evliya menkıbelerini anlatmanın faydalarını kendi başından geçen hadiselerle birlikte bu eserinde anlatmış. Hatta kendisinin de bu yola girmesi çok ilginç hadiselerle başlamış. Feridüddin Attar Kutlusesirru Hazretleri önceden attarmış. Dükkanında çeşit çeşit kokular satarmış. Bir gün dükkanında işiyle gücüyle meşgulken bir derviş çıka gelmiş, birkaç defa Allah için bir şey ver demiş. O sıra işi de çokmuş, dervişe iltifat etmemiş. Derviş bakmış ki onun işi başından aşkın, kendisiyle hiç ilgilenmiyor, bu defa onun dikkatini çekmek için efendi sen nasıl öleceksin demiş. Bunu söylerken de ''Bu dünya işlerini bırakıp da ölmeye nasıl fırsat bulacaksın?'' demek istemiş. Tabi bu sözde atların hoşuna gitmemiş. ''Sen nasıl öleceksen ben de öyle öleceğim.'' demiş. Derviş ''Sen benim gibi ölebilir misin?'' demiş. ''Tabii ki neden senin gibi ölmeyeyim?'' Dervişin elinde bir çömleği ve sırtında bir de abası varmış. Hemen oraya uzanmış, çömleği başının altına koymuş... Allah demiş ve ruhunu teslim etmiş. Gerçekten ölmüş dermiş. Bunun üzerine Attar'ın hali değişmiş. Malını, mülkünü fakirlere dağıtmış. İşte bu mübarek zat, Feridüddin Attar Kutusessirru Hazretlerinin, Nişabur şehrindeki mezarının üstünde türbe yokmuş. Nişabur kadısının oğlu vefat edince demişler ki, oğlunu, ''Bu zatın mezarının ayak ucuna gelecek şekilde gömersen, ondan çok istifade eder. Oğlunun mezarını onun ayak ucuna gelecek şekilde yap.'' Ancak Kadı Efendi, ''Bu hurafe anlatan insanın ayak ucuna mı oğlumu gömeceğim?'' demiş. Ve oğlunun oraya gömülmesine rıza göstermemiş, başka bir yere gömmüşler oğlunu. O gece bir rüya görmüş Kadı Efendi. Rüyasında Feridüddin Atar Kutus Esirru Hazretlerinin mezarı başında bütün evliyaların toplanmış olduğunu ve ona hürmet ettiklerini görmüş. Veliler, erenler, kutuplar onun mezarının başında büyük bir edeple bekliyorlermiş. Kadı Efendi onun evliyaların hürmet ettiği biri olduğunu görünce çok mahcup olmuş ve hemen oradan ayrılmak istemiş. Bu sefer karşısına oğlu çıkmış. Baba ''Sen çok yanlış bir iş yaptın. Beni evliyanın ayak ucunda bulunma nimetinden mahrum ettin. Ne olur beni bu sıkıntıdan kurtar.'' demiş. Ertesi gün Kadı Efendi oğlunu defnettiği yerden çıkarmış ve Feridüddin Atar Kutusesiru Hazretlerinin bulunduğu mezarın ayak ucuna yeniden gömmüş ve sonra da Feridüddin Atar Kutusesiru Hazretlerinin mezarı üzerine bir türbe yaptırmış.'' Feridüddin Atar Kutu Sesiru Hazretleri buyurmuş ki kardeşler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadislerinden sonra evliyanın sözlerinden daha iyisi yoktur. Evliyanın sözü ilmi ledünnidir, kesbi değildir. Evliya sözü işitenin gönlü ruşen olur. Bu sözler himmetini kuvvetlendirir, şeytanın vesvesesini, dünya hırsını ve dünya muhabbetini kalbinden atar. Evliyanın nicesi Hz. Adem aleyhisselam bir nicesi Hz. İbrahim aleyhisselam bir nicesi Hz. Musa aleyhisselam bir nicesi Hz. İsa aleyhisselam ve bir nicesi de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem meşrebindedir. Her biri marifet ehlidir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Kutu ses buyurmuş Evliyanın sözleri Cenabı ı Hakk'ın askerlerindendir Şeytanı kovarlar Gönle dolarlar Kalpte karar kılarlar Nitekim Yüce Allah Buyurmuştur Ey Muhammed Peygamberlerin haberlerinden kendileriyle Senin kalbini pekiştirdiğimiz Her bir haberi sana aktarıyoruz Bunlarda sana hak Müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. Hud 11-120 Ben küçük yaşından itibaren bu evliyalara muhabbet duyardım. Sözlerini işitir, can bulurdum. Onların sözleriyle gönlümün pasını siler, kalbimi temizlerdim. Bu zamanda gerçekler saklanır oldu. Yalancılar iddia sahibi oldu. Gönül ehli az bulunur oldu. Ben de bu sebeple kitabın adını Tezkiretül Evliya, Evliya'yı hatırlatan eser koydum ki, Dünya ehli olanlar, Ahiret ehlini unutmasın, Onlara rağbet etsinler. Kardeşler, Evliya'nın sözleri kalbi kuvvetlendirir, O askerden medet bulunur. Bu büyüklerin menkıbelerinin anlatılmasıyla umulur ki, Süfyan bin Uyeyne, Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin de buyurduğu gibi, salihlerin anıldığı yere rahmet iner. Molla Cami Hazretlerinin kutu sesi ruh, Nefahatül Ünste, evliyanın kutsi ruhlarından şu perişan bir çareye de bir medet ulaşır ve ecel gelmeden başına bir devlet gölgesi düşer buyurmuş. Yani insan ölmeden evvel Allah Teala'nın evliyalarına verdiği bu manevi devletten kime ne kadar düşerse yeter. Umulur ki bu biçare kulda böylesi bir yücelikten istifade eder demek istiyor. Çünkü kardeşler, insanoğlu böylesi bir yüceliğin asıl faydasını ahirette görecektir. Burada görmek için değildir o. Asıl kazanç yeri ahirettir. Burası kazanç yeri değildir.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 Hakikaten evliyanın sözleri tümüyle Kur'an ve hadislerin şerhinden ibarettir. Bunu bir parça dini bilgisi olanlar çok iyi anlayabilir. Biz sadece onlardan öğrendiklerimizi sizlere aktarıyoruz. Sadat-ı efendilerimizden ne duymuşsak onu aktarıyoruz. Sözlerini iyice dinleyenler bilirler ki onlar Kur'an ve hadislerin dışında bir hayat yaşamıyorlar. Bu kamil evliya zatların hepsi de böyledir. Evliyalar her devirde gelmiştir. Onların meşrebi budur. Kur'an ve hadisleri bizim anlayacağımız şekilde bize anlatmışlar. İşte Feridittin Atar Kutusesiru Hazretleri onun için her ne kadar ben onlardan biri değilsem de hiç olmazsa onlara benzemiş olayım diye kendimi bu meşguliyetin içine attım diyor. Biz de gerçek sofiler değiliz. Gerçek sofi denilen zatlar Sadat-ı efendilerimiz gibi maneviyat büyükleridir. Biz tasavvufa girmekle onlar gibi olamasak da kendimizi onlara benzetmeye çalışıyoruz. Bir taraftan dışımızı bir taraftan içimizi onlara benzetmeye çalışıyoruz. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Kutus-e buyurmuş. Davacılara iyi muamele ediniz ki hakikat ehli olsunlar. Mesela biz bu yola girince zikir dersi yapıyoruz değil mi? Bu zikir dersi yapmakla neyi dava etmiş oluyoruz, neyi iddia ediyoruz, ne yapmak istiyoruz? Maksadımız ne oluyor? Bu büyük zatların yapmış olduğu gibi zikir yapmak istiyoruz. Ancak yapamadığımızı da görüyoruz. İşte onun için zikir esnasında ilahi ente maksudi ve rılaike matlubi diyoruz. Bu konuda kendimizi yalancı görüyoruz. Tevazu halini kazanmak istiyoruz. Acizliğimizi görüyoruz değil mi? Onun için davacı olmak demenin manasını Cüneydi Bağdadi Hazretleri Kutu Sesi Ruh şöyle açıklamış. Bu dava ehline iyi muamele edin. Onlar başka şeyi de dava edebilirdi. Madem davaları bu, maksatları bu, öyleyse onlara çok iyi muamele edin. Onların bu davalarında devam edebilmeleri, bu taklitten hakikate geçebilmeleri için onlara güzel muamele edin. Onlara ilgi gösterin, yumuşaklık gösterin. İşte kardeşler, onun için kim bir Sofi'yi bu büyüklere yakınlaştırırsa çok büyük kazanç elde eder. Kim de bir kimseyi onlardan uzaklaştırırsa hem kendisine hem de o kişiye çok büyük kötülük yapmış olur. Sadat-ı Kiram efendilerimizden Yusuf Hamedani Hazretlerine kutu sesi Zaman gelir de yeryüzünde bilinen Allah dostları kalmazsa biz ne yapalım diye sormuşlar. Mübarek şöyle buyurmuş. Hiç olmazsa her gün onların sözlerinden 8 sayfa okuyun. Kardeşler, bu zamanda onun için Allah dostu kıymetli zatların değerini, kadre kıymetini anlamaya çalışmak lazımdır. Bu da onları sevmekle, onların yanına gitmekle, onları görmekle onlardan istifade etmekle ve onlardan bahsetmekle olur.